Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillahi nahmedu venesta ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve naûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amalina Men yehdihillahu fele muzilleh ve men yudlil fele Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emme ba'd fe inne estaga'l hadîs kitâbullah ve hayral hüdî hüdü Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerr-i ulûmüri mühtesetetha ve külle mühtesetin bid'a ve külle bid'atin zelale ve külle velaletin fî'nâr. Rabbî işrah lî sadrî, yessir lî emrî, ve hlul'l-uktete min lisânî, Bugün Allah azze ve celle izin verirse Seban radıyallahu anh'ın rivayet ettiği, belki daha önce farklı yönlerinden ele aldığımız bir hadisin açıklamasıyla Dersimize devam edeceğiz inşallah. Sevban radıyallahu anh'ın rüayet ettiği bu hadisin metni şu şekilde. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Diğer milletlerin her taraftan üzerinize üşüşmesi yakındır. Tıpkı bir yemek tenceresi etrafında toplandıkları gibi. Sevban radıyallahu anh dedi ki, Biz ey Allah'ın Resulü bizler o gün sayıca az mı olacağız dedik. Buyurdu ki, Hayır, bilakis sizler onlardan daha çok olacaksınız. Lakin sizler selin sürüklediği çerçöp gibi olacaksınız. Düşmanlarınızın kalplerinden size karşı hissettikleri heybet kalkacak. Allah kalplerinize vehen, gevşeklik atacak. Dediler ki: "Ey Allah'ın Resulü, bu vehen, yani bu gevşeklik nedir? Bununla kastedilen nedir?" Allah Resulü'e söylesem şöyle buyurdu: Dünya sevgisi ve ölümden hoşlanmamak. Diğer bir rivayette ahiretten hoşlanmamak lafzıyla gelmiştir bu hadis. Bu hadisi İmam Ahmet bin Hanbel, Müsned'in'de, İbne Bit Dünya, El-Ukubat'ta, Taberani, Mucemül Kebir'de, Ebu Nuaym, Hilyetül Evliya'da ve diğer muaddisler eserlerinde rivayet etmişlerdir. Ebu Davud'un süneninde de yer almaktadır. Hadis'in ee, birçok isnadı vardır. Şeyh Elbani bütün bu isnatlarını çıkararak Allah kendisine rahmet eylesin. Hadisin sahih olduğunu ifade etmiştir. Evet. E, bu hadisin kafirlerin durumuna yönelik olan e, diğer milletlerin toplanıp üşüşmesi onların arasında e, birbirlerine karşı olan tavırlarla ilgili e, daha önce müstakil derslerimiz olmuştu. Fakat e, bu ümmete sari olan vehen hastalığı yani gevşeklik ölümden hoşlanmamak ahiretten hoşlanmamak dünyayı sevmek yönlerine Allah izin verirse bugün gireceğiz. E, kısaca kısaca e, bu hadisten çıkarılan faydaları en başından alalım. Daha önce her ne kadar müstakil ders yapmış olsak da e, kısaca tekrar etmekte fayda var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kafirleri milletler olarak haber vermiştir ve diğer milletlerin üzerinize üşüşmeleri yakındır e, buyurarak onların durumunu ilan etmiştir. Evet, onlar çeşitlidirler. Birbirinden ayrı, birbirine düşman. Ve aralarında anlaşmazlık olan milletlerdir. Rabbimiz Azze ve Celle Rum Suresinin 31-32 ayetlerinde buyuruyor ki, Hepiniz ona yönelerek, ona karşı gelmekten sakının, namazı kılın, müşriklerden olmayın, dinlerini parçalayan ve bölük bölük olanlardan olmayın. Bunlardan her fırka kendilerinde olan ile böbürlenmektedir buyuruyor. Allame İbni Kesir Rahimeullah, Tefsirul Kur'anil Azim isimli eserinde şöyle diyor. Onlar, Yahudiler, Hristiyanlar, Mecusiler, Putlara Tapanlar ve diğer batıl dinlerin mensupları gibi İslam ehline düşmanlık eden milletlerdir. Allah Azze ve Celle onlar hakkında En'am suresinin 159. ayetinde şöyle buyuruyor. Dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir alakan yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Evet, bizden önceki dinlerin mensupları bu dini, dinlerini görüşleriyle ve batıl bir takım misaller getirmek suretiyle açıkladıklarından ihtilafa düşmüşlerdir ve fırkalara ayrılmışlar. Her bir fırkada kendilerinin bir şey üzerinde, bir hak üzerinde olduğunu iddia etmişlerdir. Rabbimiz Azze ve Celle Ali İmran Suresinin 105. ayetinde şöyle buyuruyor. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte bunlar için büyük bir azap vardır. Allah Tebale ve Teala bu ümmeti, geçmiş ümmetler gibi fırkalara ayrılmaktan, ihtilafa düşmekten, iyiliği emretmeyi ve kötülükten alıkoymayı terk etmekten, onların aleyhine hücceti ikame etmek suretiyle nehyediyor, yasaklıyor. Bu apaçık ayetler, kâfirlerin birbirlerine düşman olduklarının ikrarı olarak e, açık bir şekilde e, sunulmuştur. Bizim bunlardan e, almamız gereken en önemli e, derslerden bazıları şu şekildedir. Bizim o kâfirlere ihtilafa düşmelerinde ve bölünmelerinde, fırkalara ayrılmalarında benzemememiz gerekiyor. E, Allah azze ve celle Şura suresinin 13-14. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye Nuh'a tavsiye ettiğini sana da vahyettiğimizi İbrahim'e Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi Allah size de din kıldı. Fakat kendilerini çağırdığın bu din Allah'a ortak koşanlara ağır geldi. Allah dilediğini kendisine peygamber olarak seçer ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir. Onlar kendilerine ilim geldikten sonra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 Cemaati tavsiye etmiş ve onları bölünüp ihtilafa düşmekten, ayrılıklara e, sebep olmaktan yasaklamıştır. İhtilaf ve bölünmenin, fırkalara ayrılmanın en büyük sebebi, hevaya, bid'atlere ve adetlere uymaktır. Rabbimiz Azze ve Celle Enam Suresi'nin 153. ayetinde şöyle buyuruyor. Ve şüphesiz ki bu benim dosdoğru yolumdur, ona hemen uyun. Başka yollara uymayın ki sonra sizi onun yolundan ayırır. İşte sakınasınız diye size bunları emretti. Evet, Allah azze ve celle müminlere cemaat olmayı emrediyor, ihtilaf ve ayrılıkları, fırkalaşmaları yasaklıyor. Onlardan öncekilerin sadece Allah'ın dini üstündeki düşmanlıkları ve münakaşaları yüzünden helak olduklarını e, iman edenlere haber veriyor i̇htilaf ümmeti rahmetun Rahmet'in hadisi e, uydurmadır kardeş. E, bu konuyla ilgili olarak yani ümmetimin ihtilafı rahmettir e, lafzıyla nakledilen ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a e, nispet edilen bu söz hakkında e, daha geniş bir açıklama için e, şu anki ortam müsait değil ama detaylı bilgi istenirse gerek odadaki kardeşlerimiz gerek e, müsait olursak biz ilgili açıklamayı yaparız. isnad olarak da, e, metin olarak da e, münker bir rivayettir. Ümmetlerin aylık ve ihtilaf hastalıkları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bölünme konusundaki sahih ve istifade edilen yararlanılan hadislerinde haber verdiği gibi bu ümmete de isabet edecektir. Evet, hadislerde bu durum haber verilmiştir. Eee yani daha öncekilerde bu gibi sakıncalar, yasaklanmış durumlar vuku bulduğu gibi bu ümmet de kendi aralarında biri dışında hepsi de sapıklık üzere olan fırkalara bölünecektir. Kurtulan fırka ise Allah'ın kitabına ve Rasulünün sünnetine ilk devirlerdeki sahabe, tabi'in ve Müslümanların imamların yoluna salmış olan ehl sünnet vel cemaattir. Hakimin müstedrekindeki El-Müstedrek Ales sahihayn isimli eserinde rivayetine göre Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bu e, malumunuz meşhur 73 fırka hadisinde e, kurtulan fırka hangisidir diye sorulduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, şu lafızla cevap veriyor. Bugün benim ve ashabımın üzerinde olduğumuz yolda bulunanlardır. Evet, İslam ümmeti tek bir ümmete yani vahdet diye de ifade ettiğimiz zaman zaman tek bir ümmete dönebilmek için ancak ortak kelimede ve e, dost doğru yolda toplanmalıdır. Çeşitli e, genel manada kargaşaların, e, farklı maksatların e, üzerinde birleşme e, bizden önceki ehli kitapta ortaya çıktığı gibi e, e, hoş olmayan bir... E, Yöneliştir. Bu şekilde bir birleşme mümkün değildir. Allah Azze ve Celle insanlara kurtuluş için hangi dini göndermişse o dinde birleşilmesi gerekir. Rabbimiz Azze ve Celle Haşir suresinin 14. ayetinde Onlar müstahkem şehirlerde veya siperler arkasında bulunmaksızın sizinle toplu halde savaşamazlar. Kendi aralarındaki savaşlar ise daha çetindir. Sen onları derli toplu sanırsın, halbuki kalpleri dağınıktır. Böyledir, çünkü onlar akletmeyen bir topluluktur. Evet, her ne kadar e, diğer milletlerin, İslam'a düşman kesilen diğer milletlerin, Müslümanlara düşmanlık hususunda birleşmiş olduklarını, e, gerek hadis-i şeriften gerekse e, yaşayarak bilmiş olmamızdan hareketle, e, bu ayetin ifadesiyle onların kendi aralarında, Cidden çetin çekişmeleri de vardır. Onların birleştiği husus, yani küfür milletlerinin birleştiği husus, ehli İslam'a, Müslümanlara, Müslüman davetçilerine düşmanlıkta birleşmiş olmalarıdır. Evet, Nisa suresinin 101. ayetinde, şüphesiz kafirler sizin apaçık açık düşmanınızdır buyuruyor. Küfür milletleri, İslam'ı düşman olarak tuttuklarında birbirlerine dost kesilmektedirler. Tıpkı Allah Azze ve Celle'nin Enfal suresinin 73. ayetinde buyurduğu gibi. Kafir olanlar da birbirlerinin yardımcılarıdırlar. Eğer siz onu yani Allah'ın emirlerini yerine getirmezseniz yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesad olur. Evet, onlar dinlerine muhalefet etmişlerdir. Lakin şeytana hizmet, tağut yolunda savaş gibi batıl maksatlarda birleşirler. Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 76. ayetinde şöyle buyuruyor. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnanmayanlar ise tağut yani batıl davalar ve şeytan yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphe yok ki şeytanın kurduğu düzen zayıftır buyuruyor. Rabbimiz Azze ve Celle mümin kullarını Allah'ın fazlıyla kendilerine verdiği ve Resulü ile gönderdiği ihsanlara haset eden ehli kitap taifesine itaat etmekten Sakındırıyor. Bu yüzden kafirler İslam'a karşı harp ve Müslümanlara tuzak için bir araya gelmişlerdir. Allah Azze ve Celle onlar eğer güçleri yeterse sizi dininizden döndürünce, döndürünceye kadar size karşı savaşa devam ederler buyuruyor. Bakara suresi 217. ayetinde. Bu şunu ortaya koyuyor. İslam ümmeti ve küfür milletleri arasındaki mücadelenin hakikati dinde ve akidedeki ihtilaftır. Bazılarının, işte Yahudiler ve başkalarıyla bizim e, mücadelemiz, savaşımız, iktisadi sebepler için veya toprak içindir diye iddia ettikleri gibi değildir durum. Mesela e, Yusuf El-Kardavi e, şöyle diyor, ''Bizim Yahudilerle cihadımız onların Yahudi olmaları sebebiyle değildir. Bu hükme varıp yazan ve bunu anlatan bazı kardeşlerimiz, bizim Yahudilerle sırf onların Yahudi olması sebebiyle savaştığımızı düşünüyorlar. Biz böyle görmüyoruz.'' diyor. Yine e, devamen şöyle diyor Yusuf Elkard biz Yahudilerle Akide için savaşmıyoruz, ancak toprak için savaşıyoruz. Kafirlerle, onlar kafir olduğu için değil, topraklarımızı, vatanımızı haksız yere gasp ettikleri için savaşıyoruz. Evet, Mecelletur Raye isimli e, derginin e, 4696 sayısı, yani 24 Şaban 1415 tarihiyle veya miladi takvimle 25 Ocak 1995 tarihli, e, yazısında Yusuf el-Kardavi er bunu söyler. Kafirlerin Müslümanlarla savaşmak için toplandığı gibi Müslümanların da Allah düşmanlara karşı savaş için toplanmaları, hazırlanmaları gerekir. Tebe suresinin 36. ayetinde, müşrikler nasıl sizinle top yakın savaşıyorlarsa, siz de onlara karşı top yakın savaşın ve bilin ki Allah sakınanlarla beraberdir. Yani Nasıl onlar sizinle harp için toplanıyorlarsa, siz de onlarla harp etmek için toplanın ve onların yaptıklarının benzeriyle onlarla savaşın. Evet, Sevban radiyallahu anh'ın e, rivayet ettiği hadiste anlayacağımız diğer bir husus, kafir ordularının Müslümanların birlik olmasını Gözetleme altında tuttukları, böyle bir anı gözledikleri, buna mani olmak için ellerinden gel, geleni e, geride bırakmadıklarını e, anlıyoruz. Nasıl? E, i̇blisin ordularından ve şeytan yardımcılarından olan Allah düşmanları, İslam ümmetinin artmasını, Müslümanların toplanma hareketini, birleşme hareketini ve Müslüman devletinin güçlenmesini e, adeta bir pusu gibi e, beklemektedirler. Kâfirler ve kitap ehli müşrikleri, İslam güneşi doğup daha ilk İslam devletinin kaydelerinin, direklerinin yükseltildiği, sağlamlaştırıldığı, sağlamca kurulduğu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun beraberindekilerin Medine'de ve Arap Yarımadası'nda bulunan o civardaki topraklarda binasını kurmalarından beri buna devam etmektedirler. Ee, mesela Muhallefun hadisi diye bilinen, geride kalanlar, Tebuk Harbi'nde geride kal, e, kalan 3 kişi e, kıssasında e, hatırlayacaksınız. E, Kab bin Malik radıyallahu an, e, bu 40 günlük e, kendisine e, protesto, e, dalgınlık gösterilmesi müddetini anlatırken e, işaret ettiği bir nokta vardı. Gassan Meliki'nin yazmış olduğu bir mektupla gelen e, bir elçi vardı hatırlarsanız ee, o yazıda bize ulaştığına göre arkadaşın yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana cefa etmiş Allah seni rezil olasın veya zayi olasın diye yaratmadı ki bize katıl sana sahip çıkalım şeklinde teklifte bulmuşlardı. Ee, aynı e, bunun gibi de e, ta İslam'ın ilk zamanlarından beri e, kafirlerin bu şekilde pusuda bekledikleri bilinmektedir. Haçlı seferlerinin tarihini okuyan kardeşlerimiz varsa ne demek istediğimizi çok iyi anlarlar. Hilafetin sonlandırılmasında yine Rumların eski Rumlar olarak bilinen o kapsamda ele alabileceğimiz orduların neler yaptığını herhalde odadaki kardeşlerimiz de biliyorlar. Bunların detaylarına girmeyeceğiz çünkü e, bu konular daha önce hadisin farklı yönlerini ele alırken işlediğimiz konulardı. E, yine küfür milletlerinin, Müslümanların mallarını gasp etmek, e, servetlerini çalmak hususunda e, yaptıkları bu konuda Peygamber Hesatü bu Seban hadisinde küfür milletlerinin, Müslümanların bu mallarını, yemesini, gasp etmesini bir tencere etrafında, bir yemek kazanı etrafında e, toplanıp üşüşmeleri gibi bir misalle açıklıyordu. Düzenli ordular göndererek Müslümanları e, devletçiklere bölmeleri, e, bunlar tarihten beri şahit olduğumuz huslardır. E, tarihte yapılan değişik anlaşmalarla, Müslümanların toprakları ayrı ayrı haritalara, ayrı ayrı çizgilere, ayrı ayrı sınırlara bölünmüştür. Fakat bizim burada en çok dikkat etmemiz gereken hususlardan birisi, yani işin tarihi yönünü bir tarafa bırakırsak, Müslümanların kuvvet unsurlarının sayılarında veya güçlerinde olmadığını çıkarmamızdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam ümmetinin vehen halindeyken gevşeklik halindeyken maddi unsurlarının ve beşeri kuvvetlerinin mevcut olacağını bununla birlikte bundan faydalanamayacaklarını açıklıyor. Zira İslam ümmetinin kuvvet unsuru onların sayılarında, ordularında, teçhizatlarında, atlı veya yaya birliklerinde, silah bakımından donanımlarında değil bilakis akidelerinde ve tuttukları yoldadır. Zira akide ümmeti tevhid sancağının taşıyıcısıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sayılarından soran e, o sahabiye verdiği cevabı e, iyi düşünün. Diyor ki bilakis sizler o gün daha çok olacaksınız. Sayı çok, cemaat topludur lakin zikredilen bu vehen gevşeklik halini def edemezler. Her asra ibret olacak Huneyn e, halisesini düşünün. Andolsun Allah birçok yerlerde ve Huneyn gününde size yardım etti. Hani çok sayıda oluşunuz sizi böbürlenip gururlandırmıştı. Fakat size bir şey de sağlayamamıştı. Yer ise bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Sonra arkanıza dönüp gerisin geri gitmiştiniz. Bundan sonra Allah elçisiyle müminlerin üzerine güven duygusu ve huzur indirdi. Sizin görmediğiniz orduları indirdi ve inkar edenleri azaplandırdı. Bu inkarcıların cezasıdır. Evet, Tevbe suresinin 25-26. ayetlerinde Rabbimiz Azze ve Celle böyle buyuruyor. Bu, Bera'e yani TB suresinden nazi olan ilk ayettir. Müfessirlerin verdiği bilgiye göre. Allah Azze ve Celle müminlere, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte katıldıkları gazvelerden Birçok yerde yardımda bulunmak suretiyle onlara olan ihsanını ve lütfunu zikrediyor ve zaferin Allah katından olup onun desteklemesiyle ve onun takdiriyle olduğunu belirtiyor. Yoksa e, onların sayıları ve hazırlıkları donanımları ile değildir. Allah Teala sayıları az veya çok olsun, zaferin ve yardımın ancak kendi katından olduğunu e, açıkça tembih etmektedir. Huneyn günü çoklukları onları böbürlendirmişti. Bununla beraber bu. Onlara hiçbir fayda da vermemiş, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte olan pek azı müstesna geri dönüp gitmişlerdi. Sonra Allah Teala sayıları az dahi olsa, zaferin ancak ve yalnız Allah katında ve onun yardımıyla olacağını onlara bildirmek üzere Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ve onunla birlikte olan müminlere yardımını ve desteğini indirmiştir. Nice az topluluk, Allah'ın izniyle çok topluluklara galip gelmiştir. Evet, Allah kendisine rahmet eylesin. İmam İbni Kayyim el-Cevziye, Zad-ül eserinde bu tabloyu gerçekten müthiş bir şekilde anlatıyor ve şöyle diyor. Allah subhanehu ve teala'nın hikmeti gereği, Müslümanların sayılarının ve hazırlıklarının çokluğuna ve yüksek şevklerine rağmen önce yenilgiyi yaşamışlardır. Ta ki Mekke'nin fethiyle yükselen başlar alçalsın ve Allah'ın haram beldesine o şekilde girmesinler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye girerken Rabbine karşı duyduğu tevazu hissinden dolayı atının üzerine o kadar eğilmişti ki neredeyse çenesi eğerine değiyordu. Haram olan o beldeyi ilk ve son olarak yalnızca kendisine e, helal kılan Rabbinin azamet ve izzeti karşısında bu hale gelmişti. Aynı zamanda Allah Teala bugün az değiliz yenilmeyiz diyenlere yardımın ancak Allah katından olabileceğini, onun yardım ettiğini hiç kimsenin mağlup edemeyeceğini, onun perişan ettiğine de kimsenin yardım edemeyeceğini açıklamak istemiştir. Evet, onlara, peygamberinin ve dininin zaferini üstlenen bizzat Allah'tır. Sizin hoşunuza giden kalabalığınız değil, kalabalık oluşunuz hiç işinize yaramamış, gersin geri dönüp kaçmıştınız nüktesini iyice hazmettirmek istemiştir. Artık kalpleri kırık olan bu manayı hakkıyla anlayınca da zafer müjdesini gönderdi. Bozgundan sonra Allah, peygamberine ve müminlere güvenlik verdi ve görmediğiniz askerler indirdi. Allah'ın hikmeti gereği, zafer müjdeleri ve mükafatlar, kalbi kırılmış, yıkılmış, perişan olmuş zümrelerin üzerine boşanız. Biz memlekette güçsüz sayılanlara iyilikte bulunmak, onları imamlar kılmak, onları varis yapmak, memlekete yerleştirmek, Firavun, Haman ve her ikisinin askerlerine Çekinmekte oldukları şeyi göstermek istiyorduk. Kasas suresi 5-6. ayetlerinde böyle buyrulur. Allah'ın kulu ve Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemi, yardımı ile desteklediği, askerini aziz kıldığı yerlerden biri de Bedir günüdür. Allah Teala yüce kitabında bunu şöyle anlatıyor. Ant olsun ki siz düşkün bir durumdayken Bedir'de Allah size kesin bir zafer vermişti. Allah'tan korkun ki şükretmiş olasınız. Hani sen müminlere indirilmiş 3000 bin melekle Rabbinizin size yardım etmesi yetmez mi diyordun? Evet, sabreder, sakınırsanız ve onlar da hemen üzerinize gelirlerse Rabbiniz size nişanlı 5000 bin melekle yardım edecektir. Bu yardımı Allah size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Yoksa zafer ancak aziz ve hakim olan Allah'tandır. Küfredenlerin bir kısmını kessin veya perişan etsin de ümitsiz olarak geri dönüp gitsinler diye. Senin elinde emirden bir şey yok. Allah ya onların tevbesini kabul eder yahut da zalim oldukları için azaplandırır. Ali İmran suresinin 123 128. ayetleridir bunlar. Evet Bedir savaşı hicretin ikinci yılı Ramazan ayının 17. günü cuma günü olmuştu. Bedir hak ile batılın ayrıldığı Müslümanların sayıca az olmalarına rağmen Allah'ın İslam'ı ve Müslümanları yüceltip şirki kahreylediği, şirk yerlerini tahrip eylediği bir gündür. Müslümanlar o gün 313 kişiydiler. İki atları, 70 develeri vardı. Kalanları yaya idi ve ihtiyaçları olan harp malzemeleri de, yani donanımları da yetersiz sayıdaydı. Düşman ise 900 ila 1000 kişi arasında olup zırh ve mifer giymişlerdi. Harp malzemeleri tamamdı, donanımları tamamdı. Süslü ve güçlü atlara sahiptiler. Buna rağmen Allah, Resulünü yüceltti, dinini muzaffer kıldı, peygamberin ve taraftarlarının yüzünü ağırttı. Şeytanı ve neslini ise rezil etti. Bunun için, Allah Teala, kendisinden korkan ve sakınan mümin kullarına bu nimetini hatırlatarak, andolsun Allah birçok yerlerde size yardım etti, buyuruyor tb 25'te. Sizin sayınız az idi. Böylece zaferin ancak Allah katından olduğunu,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 Kafirlerin cezası buydu. Sonra Allah bunun ardından dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah gafurdur, rahimdir. Evet, Tevbe suresi 25 ila 27. ayetleri bu şekilde ifade ediyor. Allah azze ve celle bunu kendisinde değişiklik bulunmayan olan, bulunmayacak olan kalıcı bir sünnet, sünnetullah bir kanun kılmıştır. Bakara 249. ayetinde şöyle buyrulur. Talut ve beraberindeki müminler ırmağa geçtikleri vakit bizim bugün Cahulut ve ordusuna karşı gücümüz yoktur dediler. Mutlaka Allah'a kavuşacaklarını bilenlerse dediler ki nice az topluluk Allah'ın izniyle pek çok topluluğu yenmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir. Evet. Düşmanlarıyla karşılaştıklarında kendilerini az buldular. Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilen alimleri onları cesaretlendirdi. Şüphesiz yardım Allah katındandır. Sayılarının ve hazırlıklarının çokluğunda değil. Donanımlarının fazlalığında değil. Bunun gibi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazırlıkları ve maddi imkanları sebebiyle Müslüman ülkelerini bir yemek kazanına benzetmiş. O gün Müslümanların düşmanlarının iştahını kabartacak derecede maddi imkanlara sahip olacaklarını fakat bununla beraber onlara bir fayda sağlamayacağını belirtmiştir. Evet. En zengin petrol kuyuları e, Müslüman coğrafyası içerisinde e, değerlendirilmektedir. Fakat e, bu hayırları, malları, e, servetleri maalesef kafirler gasp ediyor, kaymağını onlar yiyor tabir yerindeyse. Evet, Allah'ın yardımı ve imkanı bu ümmet için Allah'a imanlarının ve Allah'ın dinini ikame etmelerinin bir semeresidir. Şayet onlar hayatlarında Allah'ın dinini sağlamlaştırırlarsa, Allah azze ve celle de onlara elbette yerlerini sağlamlaştırır. Nur suresinin 55. ayetinde şöyle buyurulur. Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir ki, hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa, onları da yerinde güç ve iktidar sahibi kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şey ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse işte onlar fasıktır. Evet, bu ayet e, üzerinde sıkça durulması gereken, düşünülmesi gereken, unutulmaması gereken bir ayettir. E, çünkü Dünya üzerindeki Müslümanların e, kimliklerine bakarak, kimliklerinde yazan İslam, dini İslam'dır ifadesine bakarak sayacak olursak, e, herhalde resmi kayıtlarda 1 milyar veya daha fazla e, bir yakın tutar. Fakat bu 1 milyar gibi rakamlarla anılan Müslüman e, topluluğu, işte bu Allah'ın vaad ettiği güç ve iktidara sahip değilse bugün, bu haşa Allah'ın vaadinden dönmüş olmasını değil, Müslümanlardan istenen, bu liyakatın gerçekleşmemiş olmasını gösteriyor. Yani iman ve salih amel. İmanın sahih bir iman olması, imanın tarifinin, iman kelimesinin anlamının Allah Azze ve Celle tarafından, Resulü tarafından yani vahiy ile doldurulmuş olmasını gerektirir. Yoksa lukat ile doldurulup da işte iman dil ile ikrar, kalp ile tasdikten ibarettir şeklindeki mürce akidesine paylaşır kapılmış oluruz e, Türkiye topraklarında genellikle karşılaştığımız durumda olduğu gibi. E, kitap ve sünnetin tarif ettiği imanda ise amelde şüphesiz imanın ayrılmaz bir parçasıdır. Bazı amellerin terki küfrü, bazı amellerin terki fıskı, e, bazı amellerin terki de e, hiç olmazsa imanın şubelerinden bazısının eksikliğini gerektirir. İman 70 küsur şubedir. Bunun en üstünü kavlu La ilahe illallah yani bunu söylemek, en düşük derecesi yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırıp kenara atmak ve hayada imandan bir şubedir hadisinde geçtiği gibi. Mesela La ilahe illallah kelimesini telaffuz etmeyene Müslüman ismi e, konulmayacağı gibi e, Müslüman olduğunu iddia ettiği halde La ilahe illallah kelimesi tevhidini söylediği halde e, La ilahe illallah sözünün gereği olan. Ee, ibadetin sadece Allah'ın hakkı olduğu, sadece Allah'a yönlendirilmesi gerektiği noktasında e, ibadeti başkalarına yönlendirenler, medet ya Abdul Kadir diyenler, şefaat ya Resulullah diyenlerin e, bu la ilahe illallah tevhidinin bozdukları e, namazı e, diğer ameller bir yana bilhassa namazın terkinin küfür olduğuna dair namazı terk etmenin kişiyi dinden çıkarmaya götüren e, Büyük bir günah olduğuna dair, küfür olduğuna dair nasları dikkate aldığımızda bu gibi amellerin terki kişiyi e, İslam dairesinin dışına çıkarır. Ama diğer ameller bunun gibi değildir. E, diğerleri insanı fasık eder. Mesela e, haya gibi bir takım şubeler de vardır. E, bir kimse haya sahibi ise imanıyla birlikte onun imanındaki haya şubesi kamildir. Hayası eksikse imanında haya şubesi eksiktir. Yoksa hayası olmayan kafirdir anlamında değil. Evet, e, iman konusu tabii ki e, ayrı bir program, ayrı bir ders gerektiren konu, o yüzden detaylarına girmiyoruz. Salih amelde yine e, şirk bulaştırılmamış, e, halis, Allah için halis kılınmış ve e, kitap ve sünnetin naslarına göre, onlara uygun olarak yani doğru bir şekilde yerine getirilmiş olması şartıdır, bidatlerden uzak bir şekilde. Evet, Tevbe suresinin 46. ayetinde şöyle buyuruluyor. Ee, bu ayet bize yardımın bir takım sebepleri olduğunu yani bu sebeplere bizim sarılmamız gerektiğini ifade ediyor. Şöyle buyuruyor Eğer savaşa çıkmak isteselerdi herhalde ona bir hazırlık yaparlardı. Ancak Allah savaşa gönderilmelerini çirkin gördü de ayaklarını doladı ve onlara siz de oturanlarla birlikte oturun denildi. Evet. İşte ee, bizden sarılmamız istenen sebepleri Düşünecek olursak Enfal Suresinin 60. ayetinde şöyle buyruluyor: Onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve besilli atlar hazırlayın. Bununla Allah'ın düşmanı ve sizin düşmanınızı ve bunların dışında sizin bilmeyip Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutup caydırasınız. Allah yolunda her ne infak ederseniz size eksiksiz olarak ödenir ve siz haksızlığa uğratılmazsınız. Yine... E bu maddi bir e, sebeptir. Manevi sebepler de vardır. Mesela Muhammed suresinin 7. ayetinde şöyle buyrulur: Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yani Allah adına İslam'a ve Müslümanlara yardım ederseniz O da size yardım eder ve sizin ayaklarınızı sağlamlaştırır. Hac suresi 40. ayetinde Allah kendi dinine yardım edenlere kesin olarak yardım eder. Şüphesiz Allah güçlüdür, üstündür. Ve Hadid suresi 25. ayetinde de Öyle ki Allah kendisine ve elçilerine gayb ile yani görmedikleri halde kimlerin yardım edeceğini bilsin, ortaya çıkarsın. Evet, Sevban radiyallahu anh, rivayet etmiş olduğu hadisten anlamamız, anlamamız gereken, ders almamız, ibret almamız gereken diğer bir hususta, İslam ümmetinin diğer dünya milletleri arasında ağırlığının yok sayılacağı hususudur. Nitekim Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor bunu ifade ederken lakin sizler selin sürüklediği çerçöp gibi olursunuz. Yani sayınız fazla olacak ama selin sürüklediği çerçöp gibi dağınık olursunuz. Evet. Çerçöp şiddetli selin su ile beraber taşıyıp sürüklediği şeylerdir. Bunun gibi İslam ümmeti de küfür milletlerinin akıntısıyla beraber akar. Hatta milletler heyetinde Karga bağırsa veya fitneler meclisinde sinek vızlasa, kör ve sağır bir şekilde hücum ederler ona saldırırlar. Bunu hüküm verdikleri bir kitap yapmışlardır ve bir de devlet yasası anayasa diyerek ee, anayasa haline getirmişlerdir. Sel, insanlara faydası olmayan posa gibi şeyleri taşır, bunları sürükler. Bunun gibi de İslam ümmeti diğer milletlerin önünde hiçbir etkiye sahip değildir. İyiliği emredemiyor ve kötülüğü yasaklayamıyor bir durumdadır. Bu posa atıkları giderecektir. Bunun için Allah Azze ve Celle de dostlarını yerleştirecek, yeryüzünde insanlara faydalı olacak olan Taifetül Mensura ve Fırkayı Naciyi sağlamlaştıracaktır. Bu Taifetül Mensura ve fırkatın Naciye kavramlarının detayını da daha önce yapmıştık bir dersimizde açıklamıştık. Yardım olmuş taife veyahut da kurtuluş fırkası diye hadislerde ifade edilen fırkayı kastediyoruz. Selin sürüklediği çerçöp içerisinde yeryüzü atıkları da karışıktır. Eşyaların kırıntıları da vardır. Aynı bunun gibi Müslümanların çoğunda felsefecilerin çöplüğünden önceki medeniyetlerin yıkıntılarından devşirme bazı fikirler vardır. Selin sürüklediği çer çöp, sonunda nereye varacağını bilemez ve aktığı yeri seçme hakkı yoktur. O tırnaklarıyla kendi çukurunu kazan bir kimse gibidir. Bunun gibi İslam ümmeti de düşmanların kendisine çizdiği sınırı bilmez. Bununla birlikte bu ümmet her bağıranın peşine gider, her rüzgarla birlikte savrulur. Ancak Allah'ın kendilerine rahmet ettikleri bundan müstesnadır ve hakikaten onlar da ne kadar azdır. Küfür milletleri Müslümanları korkulacak bir şey olarak görmez. Müslümanlar milletler arasındaki heybetini kaybetmiştir. O halde ki bu heybet küfür milletlerine korkusalar titretirdi. Şeytanın taraftarları bununla sarsılırdı. Haşir suresi 13. ayetinde şöyle buyruluyor: Her halde dehşet ve yılgınlık uyandırma bakımından siz Allah'tan daha çetinsiniz. Bu şüphesiz onların derin bir kavrayışa sahip olmamalarındandır. Evet, ee, şüphesiz bu öldürücü olan bir silah, korku salma silahıdır. Tehdit etmeden, daha tehdit varid olmadan kafirlerin kalplerinin korkudan titremesi, e, müşriklerin kalelerinin bu korkuyla sarsılmasıdır. Allah Azze ve Celle Ali İmran Suresinin 151. ayetinde şöyle buyuruyor. Kendisi hakkında bir delil indirmediği şeyi Allah'a ortak koştuklarından dolayı, küfredenlerin kalplerine korku salacağız. Enfal suresi 12. ayetinde de şöyle buyuruluyor. Rabbin meleklere vahyetmişti ki, şüphesiz ben sizinleyim, iman edenlere sağlamlık katın, inkar edenlerin kalplerine ise ben amansız bir korku salacağım. Öyleyse ey Müslümanlar, vurun boyunlarının üstüne, vurun onların bütün parmaklarına. Ahzab suresi 26. ayetinde de, kitap ehlinden onlara arka çıkanları da kalelerinden indirdi ve onların kalplerine korku düşürdü. Siz onlardan bir kısmını öldürüyordunuz, bir kısmını ise esir alıyordunuz. Evet, buna benzer e, ayetler e, çoktur. E, Cabir radıyallahu anhumanın rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyordu. E, bana benden önceki peygamberlere verilmemiş olan beş şey verildi. Bir aylık mesafeden korku salmakla yardım olundu. Yeryüzü bana mescit ve temiz kılındı. Ganimetler helal kılındı. Şefaat makamı bana verildi. Peygamberler yalnızca kendi kavimlerine gönderilmiş iken, ben bütün insanlara peygamber olarak gönderildim. Bu, Buhari ve Müslümin rivayet ettikleri müttefakun aleyh bir hadistir. İşte bu özellikler aynen İslam ümmetine de verilmiştir. Ki bunun delili, e, düşmanlarınızın kalbinden size duydukları korkuyu Allah kaldıracak e, hadiste geçen bu ifadedir. Evet. Her ne kadar e, kısaca geçelim e, diye bu konuya girmiş isek de konu uzadı. Asıl bahsedeceğimiz konu olan dünya sevgisi ve bunun İslam ümmetine e, kötü etkileri Konusuna daha yeni gelebildik, e, yetiştirebildiğimiz kadarını e, sunmaya çalışalım. Allah Azze ve Celle izin verirse haftaya da devam ederiz. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu vehen halini, gevşekliği dünya sevgisi olarak açıklıyor. Evet, o şüphesiz dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Bundan günahkarlar ve isyanlar, günahlar ve e, isyanlar, Allah Azze ve Celle'ye karşı işlenen hatalar meydana gelir. Bu da fertlere, fertlerden toplumlara e, sirayet eder bir şekilde mutlaka zarar verir. Bunun zararı, zehirin zararı gibidir tıpkı. Bunun da tehlikeli sonuçları vardır, helak edici sonuçları vardır. Dünyada ve ahirette hiçbir kötü dert ve bela yoktur ki, sebebi günahlar, işlenen günahlar ve isyanlar olmasın. Allah'ın hüküm süren yasası, Adetullah, Sünnetullah gerçekleşinceye kadar ümmetin binası yıkılmaya devam edecektir. İsra suresinin 17. ayetinde şöyle buyrulur: Biz Nuh'tan sonra nice nesilleri yıkıma uğrattık. Kullarının günahlarını haber alıcı, görücü olarak, hesap görücü olarak Rabbin yeter. Ve Hud suresi 102. ayetinde, Onlar zulüm işlemekteler iken, Ülkeleri veya nesilleri yakaladığı zaman Rabbinin yakalaması işte böyledir. Gerçekten onun yakalaması pek acı, pek şiddetlidir. Evet, Nuh Aleyhisselam zamanından bu yana kadar, bu zamana kadar, geçmiş ümmetler isyan ettiklerinde Allah'ın onlara tevbe etmeleri ve dönüş yapmaları için müdlet, mühlet verdiğini bu gibi ayetlerde görürüz. İsyanlarıyla beraber Allah onlara nimetlerini yağdırmıştır. Lakin bu bir istidraçtır. Yani derece derece sapmaları, azaba yaklaşmaları için günah işleme fırsatı vermiştir Allah onlara. Evet, Kalem Suresi 44. ayeti ifade ediyor bunu. Biz onları bilmeyecekleri bir yönden derece derece azaba yaklaştıracağız. Yine En'am Suresinin 44. ayetinde derken, kendilerine hatırlatılanı unuttuklarında onların üzerlerine her şeyin kapılarını açtık. Öyle ki kendilerine verilen şeylerle sevince kapılıp şımarınca onları apansız yakalayı verdik. Artık onlar umutları suya düşenler gibi oldular. Umutları suya düşenler oldular. Allah Azze ve Celle insanların kendilerine rasullerin emrettiği şeyleri terk ettiklerini, onların emirleriyle emretmediklerini, Onların yasaklarıyla yasaklamadıklarını açıklıyor, bunu haber veriyor. Allah azze ve celle onlara bolluk kapılarını açmış, hayırlar ve bereketler, mallar yağdırmış, rızıklarını genişletmiş, bedenlerine sıhhat, mallarına e, ziyadelik vermiş, ta ki onlar bunlarla sevince kapılmışlar, şımarmışlar, aziz ve her şeye gücü yeten Allah da Allah'ın e, onları, e, Allah onları vermesinden güven Eminlik duygusuna kapılmışlardır. Onlar gafletteler, gaflette, gaflettedirler ve yeise düşenler olmuşlardır. İ İ İ İmam i̇bn Cerir Taberi tefsirinde, Cam-ül Beyan tefsirinde bu ayetleri açıklarken şöyle bir açıklama yapar. Akla gelebilecek şöyle bir ihtimali zikreder. Birisi nasıl olur da onlara her şeyin kapılarını açtık denilir. Halbuki rahmet ve tövbe kapıları onlara açılmamıştır. Onlardan başka çok kapılar vardır derse biz de cevap deriz ki burada anlatılan şey senin zannettiğin manada değildir. Bunun manası ancak şu, şu şekildedir. Onları darlık ve sıkıntıda bize yalvarmalar için bütün kapıları kapattık. Bütün kapalı kapıları bütün kapıları kapattık onlara, lakin onlar bize yalvarmadılar ve Allah'ın emrini terk ettiler. Biz de onlara istidraç olarak kapattığımız bütün kapıları açtık demektir. Yani cümlenin sonu baş tarafıyla alakalıdır. Cümlenin sonu baş tarafını tefsir etmektedir. Aleykümselam ve Rahmetselam ve i̇bn Kesir Rahimullah yine bu ayetle ilgili olarak şöyle diyor. Onlara her şeyin kapılarını açtık kavli şerifi. Onlara istedikleri bütün rızıkların kaplarını açtık demektir. Bu Allah Teala'dan, Mekrinden Allah'a sığınılması gereken bir açtır. Bunun için buyuruyor ki, kendilerine verilen şeyle sevinip şımardılar. Yani mallar, çocuklar ve rızıklarla şımardılar. Ummadıkları bir gaflet anında yakalandılar ve bütün iyiliklerden ümitsizliğe düştüler. İşte bu milletlerin helak oluşlarının, Yok oluşlarının sebebinin ancak Peygamberlerine, Rablerinin dinine isyan etmeleri olduğunu açıklıyor. Bunun üzerine de dünya onlara süsleriyle, zinetleriyle, zevkleriyle, mal, evlat, kadın, hizmetçi ve bunun gibi pek çok şehvetleriyle açılmıştır. Evet, geçmiş ümmetlerin bu gibi imtihanlarla Nasıl baş başa kaldığını, e, bunun örneklerini kısaca hatırlatıp e, bugünlük nokta koyalım inşallah. Bu konu devam edecek bir konu, uzun da sürecek bir konu. Rabbimiz Azze ve Celle izin verse devam ettiririz. E, bunun misalleri yani Allah Azze ve Celle'nin tanıdığı, Allah Azze ve Celle'nin tanıdığı, açtığı imkanlardan sonra e, bu ümmetlerin nasıl helak olduklarına dair Nuh kavminin boğulması bir örnektir. Suların yüksek dağlara kadar yükselmesinin ve yeryüzünde sadece gemide bulunanların kalmasının e, günahlardan ve şirkler, şirkten başka bir sebebi yoktu. Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam'ın duasını Nuh Suresinin 26-27. ayetlerinde şöyle haber veriyor. Nuh, Rabbim Yeryüzünde kafirlerden yurt edinen hiç kimseyi bırakma dedi. Çünkü sen onları bırakacak olursan, senin kullarını şaşırtıp saptırırlar ve onlar kötülükte sınırı aşan e, facirden, kafirden başkasını doğurmazlar. E, evet, Nuh Aleyhisselam'ın bu duasına haber veriyor. Ad kavmi fırtınayla helak edilmişti. Onların üzerine bunu gönderen, sonunda içi kof hurma kütüpleri gibi hale gelmelerine, böyle bir hale düşmelerine, ee, bakan insan, bunları düşünen insan e, ibret alırsa herhalde bunun sebebin yine onların işledikleri günahlar ve şirk olduğunu rahatlıkla görecektir. Hakk'a suresinin 6 ve 7. ayetlerinde şöyle buyuruyor Rabbimiz Azze ve Celle. Ad halkına gelince onlar da uğultu yüklü azgın bir kasırga ile helak edildi. Allah onu yedi gece ve sekiz gün aralıksız üzerlerine musallat etti. Öyle ki o kavmin orada sanki içi kof hurma kütüpleriymiş gibi çarpılıp yere yıkıldığını görürsün. Evet, Semud kavminin çılık ile helak edilmelerinde, Salih Aleyhisselam'ın kavminin elim, can yakıcı bir azab ile helak olmalarına, herkesin ölmesine, o kavmden herkesin ölmesine sebep yine isyanlardır. Allah Azze ve Celle Kamer Suresinin 31. ayetinde şöyle buyuruyor. Biz onların üzerine bir tek çığlık gönderdik. Böylece onlar aldaki çal çırpı olan kuru ot gibi oluverdiler. Yine Hud suresi 67-68. ayetlerinde O zulmedenleri dayanılmaz bir ses verdi de kendi yurtlarında dizüstü çökmüş olarak sabahladılar. Sanki orada hiç refah içinde yaşamamışlar gibi. Lut kavminin altı üstüne getirilerek helakı e, Sedum şehrinin halkının haykırışlarının göklerden duyulacak şekilde e, kaldırılıp sonra altlarının üstlerine getirilmesi ve taşlanmalarının sebebi de yine e, işlemiş oldukları günahlar ve şirktir. Hud suresi 82-83. ayetlerinde şöyle buyuruluyor. Böylece emrimiz geldiği zaman üstünü altına çevirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş, istif edilmiş taşlar yağdırdık. Rabbinin katında belli bir biçime sokulmuş, damgalanmış olarak. Bunlar zalimlerden uzak değildir. Firavun ve kavminin boğuluşu, denizin dibinde onların boğulmasına, bedenlerinin batmış, ruhlarının tutuşmuş olmasına, onlara sabah akşam ateşinin sunulmasına ve kıyamet günde en şiddetli azaba girecek olmalarına sebep yine isyanlar, isyanları ve şirkleridir. Kasas suresi 40.40. -40 ayetlerinde, Bunun üzerine onu ve askerlerini, yani Firavunu ve askerlerini tutup suya attık. Böylelikle zulmedenlerin nasıl bir sona uğradıklarına bir bak. Biz onları ateşe çağıran önderler kıldık. Kıyamet günü yardım görmezler. Evet, diğer geçmiş milletlerde Şuayb aleyhisselam'ın kavmi gibi, Karun, Tuba kavmi, Yasin sahibinin kavmi ve diğer kavimler gibi hep bu şekilde olmuştur. Allah azze ve celle Ankebût Suresi'nin 40. ayetinde şöyle buyuruyor. İşte biz onların her birini kendi günahıyla yakalayıverdik. Böylece onlardan kiminin üstüne taş fırtınası gönderdik, kimini şiddetli bir çığlık sarıverdi, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmedici değildi. Ancak onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı. Evet. Bugünlük e, burada keselim çünkü e, herhalde epey de uzattık sohbeti. İnşallah sıkıcı olmamıştır. Kardeşler, haklarınızı helal edin. Subhanek Allahu Melebi ve Eşhedu En La Ilaha Illa Antawatek ve Istawfurika Ve Rabbil Alemin. Ve Salat Ala Muhammed Ve Ala Alihi Ve Ve Selim Ejmeen.